Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Can't Music non stop. Müzik Şortu ve Radyo Today'de Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili Sanat Severler Bu aralar Film Program mı nedir bilmiyorum o yüzden Bizi sık sık arıyor Şenol Günbayrak Atlımızdayım Şenol Bey günaydın Alo Çalana günaydın, günaydın. bir haftanın başında eşbirlerimizle şakalarımızla Çok teşekkürler Şeral Bey. Gerçekte aramızda bunca yıl yaşanan onca sürtüşmeye rağmen. Şu son günlerde Bizi yalnız bırakma Yani tabi ki Şöyle düşün Sevgi Ege Hiç sevmesin bile Tiskin sen bile sokakta bir aç köpek gördüğünde Nasıl ilk, ilk başta dersin Şuna bir tepik atayım Bir tekmeyi indireyim ama Sonra da dersin iğrenç bir hayvanmiş dersin Ondan sonra ilk şuna bak Tipi falan Anladım Yani tiskinsin bile Hani deseler ki ona bir Su da bir kapta bir su dök Falan diye. Onu hani kaynağı südüğü döksen üstüne. Tamam Şehavay. Teşekkürler. Hakikaten de sesinizi duymak zaten içimizi ürpertli yetenecek. Şehavay'ın ye gelişim Şehavay'ın olarak. He ne kadar hiçbir insan olsan da şu dönemde sana bir el uzatmak gerektiğini hissediyorum. Hiç gerek yok. Yok. Şimdi abin olarak sana biraz sahip çıkmak lazım. Biliyorsun. E, haberi benden almanı istemezdim ama model sabahlar bitiyor. Ben verdim zaten haberi size. Ya ben ee, sen gerçeklerle yüzeştiyim biliyoruz ya oğlum tamam yani çok teşekkürler anlıyoruz ama ne yapmaya çalışıyorsun yani ruhen beni böyle yıkmaya mı çalışıyorsun yani bilakis seni yeni de yaratma çalışıyorum sevgili kardeşim senin bir an belli yenice kendi ayaklarının üstünde durma hani mesela bir sokak köpeği gibi düşün ama başka bir şey benzetiyorsun yani bu yani köpek böyle hani hikaye şuna kalkar yapar böyle ane şuna bak bir dediysen onun gibi. Yani ya yani, nedir şeyde hep gel bakalım gel oğlum gel oğlum gibi seni bir coşturmaya çalışıyorum. Anladık şeyle. Teşekkürler. Gerkek kendi, kendi kendine coş. Kendi kendine coştun yıllara da aşık. Years. <gülüyor> bir de geçmiş ona söyledi şunu revize edeyim. Şöyle programınız modiş şey tırnak içinde biçiyor olabilir. Niçin tırnak içinde aldınız? Nasıl? Yani tırnak içinde dediniz Modern sabahlarınız tırnak içinde bitiyor olabilir. Ya bitiyor dediğin? Bitiyor ya. Tırnak içinde ne? Tırnak içinde diyorsun ya. Neyi tırnak içinde aldınız Şenol Bey? Neyi tırnak içinde aldım? Tırnak içinde dediğiniz? Tırnak içinde yani. Tamam devam edin siz. Yani e, şov dünyasında kalmak istiyormuşsun ilk önce onu söyle bana. Vallahi yani o sevdiğim şey. Yani evet. Şimdi sevgiye geçeyim. Yani ne kadar radyoda ortaya çıkaramasın da e, şey, en başta onu söyleyeyim. Çok büyük bir beklentilere girmeni istemiyorum. Kısa dönemlik bir iş. Ama tabii ki oradan e, yolu açık. Dişi bir şey yani. Dişi bir şey diyorsunuz. Evet yani kısa süre ama kendini gösterebilirsen yolu açık. Dans desem sana. Dans derken? Genel dans, diskon. Yani ben dansçı olacak yani dansçı gibi değil ama dans etkeni ne olduğunu biliyoruz. Evet yani hani çok en iyi dansçı değil ama birer kübraklek var yıllar sübit takım hareketleri seni de işi doğru söyler mi? Ee ya o kadar da şey ya kütük gibi bir adam değil mi? E, kütük gibi bir adamsın ama birer dans etkeni var bir de yabancı dil var. Evet o var. Tamam. Kuşadasında araşında barların önünde yes sir welcome sir. Bar vayar tekne bot trip yatırıp ikisinden biri. Ya saçma beşyalı ev ya bu yaşlarda derse. Hayır Şevge Ağacığım. Yani zaten yabancı dilim var. Barın önünde diskonun önünde yes sir, sir, yes sir welcome sir yes sir welcome sir yes sir welcome sir bot trip yatırıp diyeceksin. Tabii ki derse de küçük gibi durur durursan olmaz. Ya istemiyorum şey almayı onu ya. Ama senin dans yeteneği var onu bir şey. İnsanlar Vallahi iç içe öleceksin. Bir de orada özellikle Türklere yaşıyor diyeceksin. Sizi İtalyan zannettim diyeceksin. Anarır mı? İstemiyorum. Ya. Yani dersini ön planlar çıkaracağız. İstemiyorum şey abi. Yani şevgeye geçeyim. Biraz vücudun bir şeye benziyor Şev. Ne diyorsun ya? Biraz vücudun bir şey yani ben seni güzel güzel yağlardım, Yağlı vücutla seni kliplere de gönderdim. Çok sağ ol şu ev ama vücudun yani memelerin sarkık sarkık? Öyle şey olur mu? Sen şey o bir erkek hakik yani erkekte meme sarkması diye. Evet o iyi de sarkacak yani. Elcekare böyle sarkık sarkık. Ama e, bu bence yaş sorunu diye ben kabulü bir düşün. Yani bu kari, kariyer olarak... Kariyerde bir başlangıç olarak düşüneceksin bunu. Bunu ilk adım gibi düşünün ondan sonra. Ya şurada yavaş yavaş geçecek Sen bu konudaki Senol abine tamamen güven. Çünkü neden? Senol günü belirak senin sadece iyiliği. Alo, evet, Allah belirli Modern Sabahlar Modern Sabahlar Son bir defa daha söyleyelim, ondan sonra bitirelim. Baby, go. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. 22 Haziran 2015 Pazartesi sabahında Modern Sabahlar karşınızda. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Modern sabahların son dört programı. Ben dün şöyle bir şey düşündüm. Bu dört programdan bugün Fahir'in günü olsun, yarın Oktay'ın günü olsun... Ondan sonra çarşamba benim günü, perşembe hepimizin günü. Fayırın günü dediğim fayırın şarkıları. Tamam. tamam. Ha, o yüzden kağıt koydum önüne. Senin kağıt koy önüme. Ege. Ön, önüne kağıtlar <gülüyor> koydum. Oraya ay, isteklerini ben yaz. Ben de diyorum burada bu kadar kağıt var. Ay çok heyecanlandım. Neden? Önüm her tarafta kağıt var. Bir tanesi özellikle önüme koyuluyor. Yani ay ya. çok heyecanlandım şimdi. Yani bugün benim bütün istek şarkılarım çalacak. Bütün i̇stek şarkıların evet. Ay tamam o zaman çok heyecanlı. Sonuçta radyo, radyoda istek şarkısı diye bir şey var abi. Ya, evet abi vardı ya da en azından vardı. Ee, günaydın hepinize sevgili günaydın. dinleyiciler. Bugünün tarihini bir verelim isterseniz. En uzun günü geride bıraktık. Bundan sonra yavaş yavaş kısılacak günler. Valla maalesef. 22 Haziran 2015 Faiz 184 yılda bir meydana gelecek bir tesadüf. Evet son dört programında yani en sondan dördüncü programında 22 Haziran'a gelmesi 184 binde bir rastlanacak bir hadise. O senin düşündüğün şey de Ege. Aha. Bugün Fahir Öğünç'ün programı olacak ya biz espri yapamayacak mıyız hiç şaka falan? Hayır yapacaksınız canım şarkılar yapacaksınız, sadece şarkılar benim. Şarkılar Ama onu daha önce konuştunuz mu? Evet abi konsepti konuştum ben şey yaptım. Sen de mi konuştum sen de mi konuştum? Benimle konuşma ben o hiç zaman konuştum ben, ben geçtiğimiz hafta günü birliğine bir e, Hollanda'ya gitmiştim orada. Bir, yani <gülüyor> lobi de konuştuğumuz kadarıyla o da o kadar Abi bir dakika sen de Hollanda'daydın Fahir. Evet işte otel lobisinde konuştuk. Ha hemen evet. ayaküstü konuşalım. Hegel ayak lobicilik üstü. yapayım dedi. Bir öyle lobiciliğe giriş, introduction to lobicilik. Keşke söyleseydiniz ben de gelirdim ya. Günü birlik e, doğrusu, ben sen? de işi pasaport var ya, o yüzden ben yani senin var sıkıntıdır. yani ya, Oktay'da, sıkıntı olsun. Oktay'da şu anda aslında gel, arkadan... 6 saat Amsterdam yani. Yani en nihayet Konya'ya gidip gelmesini biliyorsun günübirlik. aynı Konya Amsterdam o yüzden e, gelirdim ben de, O da vallahi. dümdüz aynı dümdüz. Hı -hı. O da benim hatam olsun Oktay. Hay Allah ya. Hay Allah. Ay, neyse çocuklar son 4 program tartışmayın kendi hiç aranızda gelmeyelim, ha, hiç gelmeyelim. Arkadaşlar. Son pazartesi. Son Paz. pazartesi. Kara pazartesi diye de geçer tarihte. Hepsi yok öyle bir, geçti. Hepsi bir renk mi olacak bundan sonraki günlerin yoksa hani Tabii. pazartesi evet, olacağı mı evet. kara? Hepsi de bir renk olsun. O zaman Fahir sen seç. Fahir, Bugün evet. hangi Rengini gün? seç renk. günün. Ee, günün rengi mavi olsun o zaman. Mavi pazartesi ve istek şarkıları Fahir Öğüş. DJ Fahir in the house. O zaman jazz mi isteyeceksin Fahir Vallahi Valla jazz. Ne mavi mi Fahir? Yok yok jazz de var. Ee, yoksa rock mu? Bluj. Ee, bütün en güzel örnekleri. Türk halk müziği, Türk sanat müziği de dahil olmak üzere en güzel örneklerini. Best of mu yani? Best of tabii canım. Tamam. Biz biliyorsun her türlü müzik dinleyen insanlarız. En, en güzel müziği. örneklerini tabii. Her türlü müziği dinlerik. Evet, evet duydum, dinlerik kaybı. dedi. Nereden başlayalım ya? Bugün nereden başlayalım? Seğersen, müsaade edersen 30 Haziran'la ilgili bir e, uyarı metniyle ben başlamak istiyorum. E, tabii başla. 30 Haziran'da e, hangi gün oluyor 30 Haziran? 30 Haziran pazar Atlaya falan mı? Salı. salı mı? <gülüyor> pazar falan diyerek çok, çok cesur girdiniz ama Fahir Bey her şey yazılı yani takvimlerde. 30 Haziran haftaya salı saatler e, bir saniye geri alınacak. Onu nasıl becereceğiz? Aman dikkat! dikkat diyoruz. Hakikaten bu çok kritik bir şey. ya Ben bugüne kadar bir saat aldım yani bir saat ileri geri konusunda oldukça iyi, enteresan. Iyi, iyi dışına gittiğimizde İki saat, üç saat, yedi saat oynadığı oldu. O, oldu oldu bunlar hep yaşandı mı yaşandı ama bir saniyeyi nasıl alınacağı konusunda benim bir fikrim yok yani böyle kenarını saatin bir an böyle çekeceksin tık tekrar iteceksin pıt bir şu an hani çekince duruyor itince tekrar şey yapıyor ya evet onu mu yapacağız o mu yani oklar Vallahi... yani sen onu manuel yaparsın ama bu dijital aletler ne yapacak milletin paniği orada bir saniyelik bir artık zaman var Hı -hı. biliyorsunuz Paris dünyamız yavaşlamış. Paris'te bir şey var. Uluslararası Dünya Rotasyon ve Referans Sistemi diye bir sistem var. Daha önce konuşmamıştık hiç bunu ama Biz biliyorsunuz. Hiç ama bir o var yani. Öyle bir şey var yani sonuçta. Dünyanın... Nazar diye bir şey olduğuna inanıyorsun da Fransa'da böyle bir yer olduğuna, niye olduğuna inanmıyorsun. inanmıyorsun? Dünyanın güneş etrafındaki dönüşünün yavaşlamasından dolayı bir saniyelik bir artık zaman. Güveneceğimiz hiçbir şey kalmadı yani. E, bence hashtag falan kasalım. Dön artık dünya ya da bit artık 2015 mi ne diyelim yani. Yalnız bu, bu tip yaklaşımlar Ege Mavi Pazartesi'ye yakışmayan yaklaşımlar. Ya ama yani. hashtag kasmadan nasıl sesimizi duyuracağız? Ama bence bit artık 2015 hep uyuyor. Her şeye uyuyor. Valla yani mesela sabah evden çıkacaksın. Hı. Hiç üstüne bir şey seçemiyorsun. Bit artık 2015 pıt diye çıkıverirsin valla. Öyle. Öyle bir şey yani. Bit artık 2015 hashtag'i. Yani o bir saniye nereden geldi, nasıl geldi artık bunun muhasebesini yapmak istemiyorum ben. Bir de şu da var şimdi e, genç dinleyicilerimizin özellikle yürüyene su serpmek için şunu söyleyebiliriz. Bir Hı -hı. saniye basketbolda uzun bir süre mi? Onu mu Biz bu filmi daha önce görmüştük. Ha. Yani sonuçta doğru. modern sabahlar e, 99'da başlamıştı ve çok büyük bir gerilimin içinde bulmuştuk Türkiye'nin çalkantılı bir dönemiydi çünkü milenyum'a giriş vardı ya ne yani oldu bütün dijital aletler o gece sapıtacak ve dünya robotların istilası altında kalacak falan gibi bir panik vardı ne oldu hiçbir şey olmadı şimdi yine aynı insanlar işte bir saniyeyi iki defa yaşayacağı için bütün elektronik cihazlar çökecek diyorlar. Hiç öyle bir şey olmadı. Elektronik cihaz sonuçta senden daha akıllı bir alet. Yani, o da diyeceksin ki. Aç kapa 23, yaparsın en kötü ya. 23.59'da pıt pıt yapacaksın. iki defa pıt yapacaksın. Ondan sonra sıfır sıfır olacak dersin. Güzel güzel halleder kendini. Aç kapa yap dediler mesela. O yüzden rahatlıkla dünyayı şöyle bir aç kapa gibi düşün. Yani şimdi teknik teknolojik cihazları etkileyecek mi etkilemeyecek mi bunu bir taraf fa bırakalım. Ama biz nasıl bir saniyeyi geri alacağız? Bir saniyeyi geri. Şu, şu şekilde. Hıh. 30... Daha doğrusu ne zaman alacağız? Ha, i̇leri Çünkü almayacağız, yani, belki... geri alacağız değil mi? E, tabii geri alacağız. Oğlum, geri artık, alamayız. artık zaman var yani. Ha. O zaman şöyle yapabiliriz. 1 dakika geri alırız. 59 saniye nefesini Hı -hı. mi tutuşan? Ne? <gülüyor> Anlamadım ki ben... <gülüyor> 59 saniyede nefesini tutup <gülüyor> öyle Öldü olsun. oradan bir saniye artar zaten. Sonra da şey diye bağırırsın nefes alamıyorum nefes alamıyorum diye bağırırsın. 30 Haziran'ın 1 Temmuz'a bağlayan gece saatler tam 23.59.59'da evet. yapılması tamam. gerekiyor bunun. Tamam, yani Ama ne yapılması başka, gerekiyor? Başka, başka bir zaman yapmayacaksın. Tamam mı yani bir bir saat önce bir saat sonra. Bir Hayır, saat, tamam saat, abi, er, erken yatacaksındır Ha bir saniye bir saat önce yap öyle yat. Hayır, Hayır alarmı kur gece kalk. O öyle bir saatleri bir saat geri almaya ileri almaya benzemiyor. Benzemiyor mu? Bu bir saniye. saniye. Bir saniye geri alacağız. Evet. Ne olacak ondan sonra? Hı? Herkes e, aynı anda bir saniye geri alacak Nasıl alacak? Olacak? Olacak? Hiçbir şey söylemedim. Nasıl mı alacak? Evet. Senin saatin ayrı. Tamam zudum zudum zudum. Bunu alet yapacak. Benim saatin ayrı. Bir saniye geri alınca. Manuel olarak bana bir saatin nasıl bir saniye geri alınacağını anlat. Ben İki farklı yaklaşım sevgili dinleyiciler görüyorsunuz. Biri aletlere olan güvenini burada... E, oturmuşmuyor. Ben vuruyor. önce insan diyor. O da alet yapacak diyor. Diğeri aletlere ve makinalara güvenmiyor ve nasıl yapacağız diye tepiniyor. Bu arada bu tartışma aslında tam istek köşemize uygun bir tartışma. Çünkü Twitter'dan istek gelmiş Cem Vardar ee, darbeli matkap diye bir istek köşem var. Girişini ve içeriğini versem uygulama durumu olur mu diye sormuş. Ondan sonra da içeriği şöyle yapmış. Giriş Fahir Oktay darbeli matkap darbeli matkap Ege tak tak tak diyor ve bu iki defa Tekrar ediliyor. Daha sonra darbeli matkap köşemize giriyoruz. Fahir'e e soralım çünkü bugün Fahir'in programı. Ya bu bu isteği... Bugün, bugün Ali hani ben istek konusunda evet şeydim ama yani dinleyici isteklerine de ben hani şahsen yer vermeyi uygun buluyorum. O zaman bu istek köşesinde şu saniye olayını rahat rahat konuşalım. Hazırsanız sevgili dinleyiciler darbeli matkap başlıyor. Darbili matkap. Darbili matkap. Tak tak tak. Darb... Darbili matkap, Darbili matkap, tak tak tak, tak tak tak, darbelim matkap, Darbili matkap, tak tak tak, tak tak tak, Darbili matkap. Merhaba, her ee, sene <gülüyor> olduğu gibi bu sene de 22 Haziran Darbili matkapla karşınızdayız sevgili. Tak ]imiz. tak tak. Biliyorsunuz yılda bir kere yapıyoruz bu köşeyi. <gülüyor> 16 yılda bir kere yapıyoruz. Evet 16 yılda e, bir kere yapıyoruz. 22 Haziran... 2020... Pazartesi'ye denk gelen 15. günlerde. Evet, evet. De denk bugün de denk geldi. Bugün de her zaman olduğu gibi Darbeli Matkap'ta iki konuğum var. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bey, hoş geldiniz. Fahir Bey. Tak tak tak. Önce ben... De, ben peki... programın espri makinesiymişim. Sen evet. zaten her zaman programın espri makinesi... Programın <gülüyor> espri makinesi olan Ege Bey'e hoş geldiniz diyoruz. <gülüyor> tak tak tak. Ve hoş bulduk <gülüyor> tak tak tak. Programın e, orkestrası, başlı başına orkestrası ve fikir babası olarak e, Fahil de hoş geldiniz diyoruz. Estağfurullah fikir babamız belli yani. Neydi? Cem Bardar mıydı? <gülüyor> Cem Bardar evet. Teşekkür ederim programın geri kalan akışını herhangi bir açıklamada bulunmuş mu? Sizin Yoksa içten... biz <gülüyor> açık mikrofon şeklinde devam mı edeceğiz programı? Yok işte konumuz var ya darbenin matkap yani. Şöyle oluyor. Bir saniye olayı bize bir darbe oldu biz de matkap olup yolumuzu açıp devam edeceğiz. Şöyle oluyor ben anlatayım size. Ee, fail mesela siz e, lütfen rica ediyorum. Sen mi siz mi? Çünkü siz, arasında siz, bayağı bir ince şey var. Program siz bir başlık veriyorsunuz haberlerden. Mesela Ege 10 üzerine tak tak tak diyor. <gülüyor> Anlatabildim mi? Programımızın formatı bu. Anladım. Mesela onun hemen akabinde ben bir gazetenin Ankara ekinden bir başlık veriyorum. Ege 10 üzerine ne diyor olabilir? Tak tak tak. Evet. Ya ben ne diyorum onu anlamadım. Bu adam hep sen, tak tak tak diyor da. yabancı ben espri Dü makinesiyle. Dünyadan bir haber veriyorsun sen. Türkiye ha dünyadan. Dışından. Türkiye yurt dışından. Yurt dışından bir haber veriyorsun. Tamam. Ya bu de, saniye olayını konuşmak için açmadık mı bu köşeyi? Bence saniye olayını darbeli matkap yapalım. Tamam mesela işte saniye olayını şeyini ver. Başsını sen ver. Evet. Ondan sonra Ege tak tak tak diyor. Yani bu e, köşede biliyorsun Cem Ege'nin çok eski arkadaşı olduğu için Ege'yi biraz öpüle plana <gülüyor> çıkarır şekilde bir e, format hazırlamış. <gülüyor> evet. Format şey yapmış. O yüzden... Ee, madem 16 yılda bir ilk bir köşe olarak biz bunu Verilecekse... Kasım 99'da planlamıştık çünkü hatırlarsınız. Tabi o ilk e, yayın toplantısında editorial toplantıda bu konuşulmuştu. Daha O zamanlar konuşulmuştu zaten. İstersen şey e, 30 Haziran'da saatler bir saniye geri alınıyor. Hamancağın Ta, versen onu... Fay. Evet ee, sevgi dinleyiciler biliyorsunuz 30 Haziran'da saatler bir saniye geri alınıyor. Oh, tak tak tak. Oh. Evet. E... Ve bir diğer haberimiz, Cem Uzan siyasete giriyor. <gülüyor> Teşekkür ederiz sevgili konuklarımıza ve sevgili dinleyenlerimize. Çok katılımcı ee, bir program oldu. Evet, siz de katılabilirsiniz ilerleyen günlerde. Eğer olursa hoşça kalın diyoruz. Valla güzel köşe oldu. Yani ben kendimi sonuçta biraz ifade edebildim. Evet ya e çok güzel ifade çok ettin de. Sen ön plandaydın abi programda? bir de doğaçlama yapmak zorunda kaldı pek çok yerde. Çünkü bazı şeylerde tak tak tak demem gerekmiyordu ama orada bir boşluk hissettim hemen daldım yani. Ve de programı çok sıfırdan yüze çıkardı. Tabii tokat, köpürtü, tokat, tokat, tokat. Dinleyiciyi zirvede, zirvede bıraktım ya. Zirvede bıraktım. Sıfırdan yüze bayağı çabuk da çıktı yani. Çabuk çıktı evet. Yani. Çabuk çıktı dikkat et. Hayır <gülüyor> <gülüyor> çabuk çıktıysa o zaman şey yapalım ya. Kraliçeyle dur Kraliçe'ye girme ee, Kraliçe'ye girme da başlığını vereceğim sadece ege aman diyorum tak tak tak deme <gülüyor> tabii tamam, görüşe bitti canım <gülüyor> <gülüyor> hoş e, Kraliçeyle ee, onları gö görüşürken görgü kuralları Aliyaman onla, onla diye olur mu ya hiç Kraliçe o denir mi ya onlarla ayanla göster istersen Kraliçe o diye <gülüyor> onlarla çünkü ayıp işi de var. Filip ee, Bey mi? Evet Filip Bey de var Prens Filip ee, bu, Burada bir buluşma olacak O buluşma sırasındaki görgü kuralları Burada dediğin nerede hazır? bir buluşma olacak Olabiliyoruz o, ya da gözlerine bakmayacağız Dokunmayacağız o bize bakmadan Biz nefes almayacağız Bunlar bir yerde yazılı mı peki? Tabii ki yazılı Yazılı olmayan, yazılı olmayan kuralları ile konuşmanın yazılı olmayan, olmayan kuralları Harika ya harika fahir, hadi hadi İlk istek bakacağız. şarkını Siz söyle istek şarkı, hadi hadi, i̇stek şarkı ne çalalım musun? Hadi şey çalalım ya o zaman ee, Guns Roses çalalım Guns Roses. Paradise City çalalım bay, bay bay bay bay Sevgili dinleyiciler Mavi Pazartesi e, Guns N'Roses ile devam edecek Ondan sonra Reklamlar falan fıstık derken Ne olacak dersiniz Evet tahmin ettiğiniz gibi programımız devam edecek. Radyo Tüdessiz Moder Sabahlarda Hepimizde Günaydın bir kez daha sevgili dinleyiciler, yeni bir saate başlamışız haberimiz yok, buyursunlar efendim. Hoş evet geldiniz. buyursunlar, ee, şöyle yeni saatimize yurt içi haberlerle başlayalım, sonra yine yurt dışına çıkarız, sıra tekrar yurda döneriz. Ya Bu arada dinleyicilerimize ha, evet onu şey yapalım, ee, bir de dinleyicilerimize Cem Vardar'ın açtığı yoldan şey yapalım, hani program bitiyor 16 yıldır, şöyle bir köşe yapmadınız, keşke yapsaydınız diyenler varsa. Lütfen, Lütfen bize, bize haber dairesi Twitter'dan, Twitter'dan da yazdık. Edmoner sabahlara mesajlarını gönderebilirler veya 213-30'dan arayarak bize istek köşeleri şöyle bir köşe yapsanız ya baby diyerek neler yol gösterebilirler. Sonuçta bizim de kafa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir yerden sonra çalışmıyor yani. Ee, o zaman hemen ben bir yurt içi haberle buyurun, başlayayım bu arada Ondan sonra yazılı de... olmayan kuralları da vereceğiz onu. Sen şeyi mi başla ya, ya? Hakikaten ya. Dur onu veririz Ama ya. Ama Siz eğer şey varsa. Onu... Ama kraliçeyi şey yapacağız tamam, ya. O zaman Kraliçenin önceliği var her yerde. Şimdi İngiltere'nin Almanya büyük biliyorsunuz. Bakayım. Hemen şeyde. Aldül. Çıkarken. Oxford Street'te. E, İngiltere'nin Almanya büyük İngiltere'nin Almanya büyük şeyde diyorsun. Hmm... Orada hemen bir günü Berlin'de <gülüyor> e, Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip tarafından düzenlenecek Bahçe Partisi'ne e, bir Bahçe Partisi veriyorlar. daha Bahçe parti. Garden Party. Bahçe Partisi. Garden Party. Partisi. Garden, party g -g Garden Party. Dört Alman davet edilmiş bu partiye. E, bu ne, dört, kendi aralarında mı Almına. eğlenecekler? Evet yani hep böyle şeyler. O fıkra mı, fıkrayı mı anlatacaksın? Kraliçenin tanıdıkları, ondan sonra Philip Bey'in tanıdıkları, ondan sonra Bunların bir hepsi tane, İngiliz tabii. Tabii hepsi İngiliz. Onlar zaten biliyor. Oktay e, burada bir keyifli bir gün Yasılı koyalım. Yazılı olmayan lütfen. kurallara bir sürü ara veriyoruz. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Oo İrfan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Hoş bulduk. Hoş bulduk inşallah. İyiyiz, İyiyiz inşallah. inşallah ya. Danke siz nasılsınız? <Gülüyor> ben de iyiyim. Ee, İrfan Bey istediğiniz bir köşe var mı yapalım? Var evet onu söylemek istiyorum. Buyurun dinliyoruz. <Gülüyor> Şimdi bir... Ee, köyde ya siz de köyde yaşıyorsunuz Nevzat ne Bey. Köyde yaşıyoruz, evet. Tamam. köyde büyümüşsünüz küçükken ya. Yani. Otokuldan da bitmiş lise. Tamam, Ama içinden biriniz işte, içinden biri şu an iki kişi okumaya gidiyor, bir kişi köyde kalıyor. Evet. Yani bu aradaki muhabbet. Bu aradaki muhabbet. O sevdiklerle de çok değişmiş böyle. Dik havada birilmiş sa tamam, öyle yani. Cix mi? Cix oldu. diyorsun. <gülüyor> tamam. Ya bunu ne yaptın ya işte şey... klaplardan çıkmıyor falan diyor. İrfan Bey ee... köşenin ismi var mı? Köy. <gülüyor> <gülüyor> bari şöyle deyin şehir hayatı mı köy hayatı mı diye bari yani hani öyle Çek bir. Şey. Düz yani köy. Tamam. Köy. Tamam. <gülüyor> evet, köy ben. gibi İrfan Bey çok teşekkür ediyoruz ee, çok vakitimiz yok hocam. pek çok köşe isteği geliyor hemen onu gerçekleştirelim. Zaten uzatmadım uzatmadım şampiyon kapattı. Ya. Ya. Koşun bize Peş peşe Peş peşe Yayçep Yayçep Yaygın Çekici Eğitim Programı Hoşgeldiniz Yıllar önce iki arkadaşım vardı Nereye gittiler acele Aha. Keşke köyde kalanı ben yapmasaydım yani. <gülüyor> Ya AKTDG e yani en zayıf olduğun konudan girdin ya, ya Bir de <gülüyor> Niye yapmış? hevesle atladı bir de Konuşturmanı değiştirme ya evet, Niye şöyle canım yapıyorsam? köyde kalmış i̇lla, i̇lla köydeyse yani Baştan konuşma. yapıyorum Şeymiş Keşke yıllar önce ayrıldığımız köye tekrar dönme fırsatımız olsaydı değil mi keyifli arkadaşım Fahir? Ha evet doğru söylüyorsun sevgili arkadaşım Ege. Ee, i̇stersen köyümüze geri dönelim. Ee, <gülüyor> Ve geliştirelim. Fatime'nin düğününde halay çekelim ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, ha, ha. Aa, şu karşılığa gelen... Oktay arkadaşımız değil mi? Tezek taşıyan arkadaşımız Oktay galiba. Oktay keyifler olsun merhaba. Aa, hoş geldiniz hoş geldiniz. Buradan yapamadı hiç ha. Hoş geldiniz, hoş gördük. Bir kere bu, bu köy nerede? Ben oradan başlayarak. Evet hakikaten ha ya, ee, Edirne'de. Olur mu? Tamam, olsun yok. öyle olsun ne olacak ya? Ortaköy gibi bir şey oldu sanki yıllarca Ortaköy'de yaşamışız da biz sonra taksime gitmişsiniz geri dönmüşüz gibi. Farsan yapabilir misin? Kıbrıs'ın bir köyünden mesela. Ay, Yıllar iyi. önce ayrılmışız. Bak, Biliyorum de. buna bir hazırlığım tamam, var. Tamam hadi baştan alalım. Ah ah sevgili arkadaşım Oktay yıllar önce ayrıldığımız köyümüze şöyle bir dönmeye gelişmeleri yerinde takip etmeye ne dersin? Ya çok güzel oldu ya çok güzel oldu buraya geri dönmemiz gerçekten bakalım kimleri göreceğiz bu ciks halimiz mi? <gülüyor> <gülüyor> Oo, sırtında tezek taşıyan bir arkadaşımız var. Aa, Merhaba Fahir. Fahir. Bizi hatırladın e mı? Vay Oktay Ege kendi Gendi gezdireyin. Banda Bulya'nın gancalısına Esma'yla bağlı Kullici'nin kurgurasına kara coçak açmış ne yapacağız ilk. Güzel oldu ya. Bence güzel, güzel kıvamlı hoşumdu. süresi falan da ideal Hemen bence. Hemen topla, topladı bir de şey kendini <gülüyor> Program topladı <gülüyor> evet hızlı topladı. Normalde lıp diye bırakır kendine ama program topladı. Topladı çok güzel oldu. Fahir tebrik ederim. Yani gerçekten çok güzel bağladın. Evet. Neyden buldun o laflarını yani? Birden biliyor miyim? Bir de yani bir Birden izlendir. yani. Ee, görgü kuralları <gülüyor> broşürü verilmiş bu 4 Alman'a. 4 sayfalık bir görgü kuralları broşürü verilmiş. Görgü bro. Broşürde parti davetlerine şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Ama Bunları bunu yapmayacaksınız. yapmayacaksınız. Ama şunu yapmayın diye ha. Bunun tek bana ters tarafı yani e, ev sahibisin, birilerini çağırıyorsun. Ama e, misafir sana kuralları Bir getiriyor Bir şey söyleyebilir miyim Bizim Becerim. evde bizim kurallarımız geçmez. Birilerini çağırmıyorsun, kraliçe'yi çağırıyorsun. Ama yani ben gidirim ama. Birileri diye şöyle diyemezsin, yapacaksın, böyle yapacaksın. Sen Ay o kraliçe'yi birileri diyemezsin. O hatta eğer de... sen birileri dersen, birilerini canı. Fena yanar. Şu anda büyük bir gerilim oldu sevgili dinleyiciler yayında. Ee, i̇sterseniz ben biraz yumuşatayım. <gülüyor> bir şarkı söyleyeyim size. Ondan sonra yok. Yani şu kurallara bir bakalım. Hiçbir bir bakamadık evet, ya. ya. Ya biliyoruz canım, o kuralı Türkiye'ye ne? gelirken neymiş? Değil mi? Dokunmak yasak mesela. Ama sadece dokunmak mı? O sana bir dokunmak şey demeden dokunmak. O sana bir şey demeden sen, sen bir, ona şey, bir şey demeyeceksin. Mesela bir şey sorarsa kraliçe dersin sen buna yer misin dersin teşekkür ederim istemem denir. Hı hı. Mesela böyle gidip de kafadan mı efendim zıt Erenköy falan bunlar yapmayacaksın. böyle şey yapmayacaksın. Inan. Ama dokunmaya da kalkmayacaksın. Yani dokunmayacaksın. Demiyorsun. Değmeyeceksin falan filan. Ona teşebbüs bile etmeyeceksin. Aklından bile geçirmeyeceksin. Ondan sonra kraliçe onlarla konuşursa konuşmaya başlayacaksın. Evet. Onu bunu da biliyorduk. Ve bir şey daha eklenmiş. Kesinlikle yanına gidip de selfie çekmeyeceksin. E iyi tabii yanına canım. Yanına dediğim yanlarına. Biraz hmm. Filip de dahil. Ama mesela bir süre uzaktaysa Aa, bu kendi kendine... Mesela... O zaman güncelleniyor yani. Tabii canım. Şimdi... E, tabii. Bin yıllık saray adetlerinde selfie diye bir şey var mıydı? Yoktu. Yoktu. Yani bir şekilde onu eklediler o yüzden 1300 kişi partiye katılmak için başvuruda bulundu kaç kişi seçtiler 4 kişi 4 kişi seçildi Aha. bu 4 kişiye de uzun uzun kurslar verildi Doğru. başka verildi. neler var Oktay? Valla işte e, bu 4 sayfalık şeyden hepsini okuyayım mı diyorsun? Bizim bilmediğimiz bu var faiz <gülüyor> Yani zaten biliyoruz yani. Fiks, diğerleri fix Anladım kadarı selfie, selfie. çekerken izin alma zorunda mısın ya ünlü yüzsün. Selfie çekerken? Ya. Tabii. E, onun haberi yokken fık diye selfie Angelina Jolie'ye öyle yaptılar. Onu arkana dersen. alıp böyle bir ha, açıdan evet. mı? Angelina Jolie'ye öyle yapılmadı ama. Angelina Jolie'nin şeyi var mı? Muhafızı var mı? Vardı. Angelina Jolie'nin sarayı, zindanı var mı? Var. Oğluyla geldi. Oğlu da var. Muhafızları da var. De. Muhafızları dediği oğulları. mı? Koruması yani. Dedi, Kafasının içinde bir köşeyi mahpuslara ayırıyor mu? Zindanı yok da evleri büyük olduğu için altta kiler var iki tane. Zindanım yok da kilerim var türküsüyle devam edecek. Arada... yok da kilerim var, var var var var var var. Teşekkürler. İngiliz monarşisinin fertlerinin anlatıldığı kı kı kı kı kı kı kı kı kraliyet şov demiş Tutkanım bir de istek köşemiz var k k k k k k ee, şibelerle Türkiye diye bir işte tamam Twitter'dan bölüm. evet o da onu yapan. dinleyicilerimize de hatırlatalım telefonumuz 210-30-30 ee, bugüne kadar yapmadığımız keşke olsaydı Aa. bitmeden program muhakkak yapın dediğiniz köşe varsa onları çok alalım çok doğru bir tane daha geldi Twitter'dan ee, Ekozu dinleyicimiz göndermiş otomobillerin tanıtıldığı köşe eksik kaldı Fire motor gücünü anlatırken Oktay Comfort'dan bahseder ee, Ege'de araba beğenmez rolleri de çok rollerde dağılımı dağıldı mı da güzel tamam onu ilerleyen dakikalarda yapalım, onu da yapalım. ona biraz çalışmak lazım o to to to to to to to yapalım mı şivelerle Türkiye yi. şivelerle Türkiye hemen yap birkaç şiveli hemen hızlıca herhalde Kıbrıs'la başlayacak Kıbrıs'la bitecek gibi geliyor bana yani, <gülüyor> yani bu konuda şivinin de az tanıyorum ben bizi yani dinleyicilerimiz yapılmış kabul <gülüyor> ay evet ne, ne oldu? Telefonumuz varmış. Günaydın efendim. Efendim? Alo. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Bu Canlı Yayın'dan görüşecektim. Canlı yayın, canlı yayın buyurun, canlı yayında, buyurun. Canlı görüşüyorsunuz. Canlı Canlı'ya, Canlı. Kimle can. görüşüyoruz, isminiz? Ee, Mehmet Salih ben Mehmet? Mehmet Salih. Mehmet, Mehmet Salih, Salih, Salih Bey. Bey Hoş geldiniz Mehmet Bey. Buyurun efendim, yapmak. Ee, arkadaşlar anlatırlar, bir... Ee... Yani şimdi arkadaşlar bir tanesi konuşur herhalde Kıbrıs çiçeği hakkında Aa, çok fazla. Ah Mehmet Bey de Kıbrıslı bak. Siz Kıbrıslı mısınız Mehmet Bey? Evet, şaka la şaka adlı ölümüme geçiyorum ben de. <gülüyor> ee, Günaydın Doğu Özdemir. Merhabalar Doğu Bey hakikaten bin bir saat evet. Doğu. Bu arada modern sabahlar bittikten sonra radyotu ne yapacak diye böyle bir şeyler var. İşte. Sevgili arkadaşımız boşluğu Çocuk... doldurmak için fırsatı buldu. Buyurun Mehmet Bey. Çocuğum burada. Ee, şöyle söylemek istiyorum efendim. Evet. <gülüyor> Bandabulya'da Gancelli'nin ne işi var bir kere? Herkese <gülüyor> ben onu sormak istiyorum. E bandabulya'da Ganceli siz Bandabulya'ya ben Bandabulya mı derim? Keşke son programlarımızla bunu konuşmuyor <gülüyor> olsaydı. Yalnız Doğu, Doğu Bey, Bey cevabınızı aldığınızı umuyoruz. Soruları e, soru almıyoruz son programlarda. <gülüyor> İstek köşe evet, alıyoruz. Ceva, ceva, cevap olarak da böyle söylüyorum. Evet Şive'lerle Türkiye e, bölümünü bir keşke olaydı diyorum efendim. Çok teşekkür çok teşekkür teşekkürler efendim. Görüşmek Hayırlı üzere. Çok sağ Doğu Bey Neden olmadığı da az çok anlaşılmıştır herhalde. Değil <gülüyor> mi? Yani ne olacağı belliydi ve maalesef bir güzel köşenin daha sonuna geldik. Gülbikem demiş ki, eee Angelina Jolie oğluyla değil kızıyla geldi. Lütfen düzeltelim demiş. Aa saçlar kısa olduğu için biz onu şey miyiz? Yani, Ama o diğer çok çocuklar çekiyor. Çok çokuyor efendim. Çok çocuğu var biz günaydın. nasıl şey yapalım? alo Günaydın. Ha. günaydın. merhaba efendim. Kimle görüşüyoruz? Aa Deniz Hanım. Deniz Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Yurt e, Hollanda'dayım. Yurt Hollanda'dayım. Yurt, yurt sürüyorsunuz. Hollanda'dayım. Yurt Hollanda'da değil, Hollanda. Fahri gördünüz, gördünüz mü geçen hafta orada? Yok ben sonradan duydum. Podcast'ten dinleyince duydum. Hay, Allah, Hay ya. Ya Allah ya. Çok aradı gözlerim sizi Deniz Hanım. Siz onun. neredesiniz? Ben Rotterdam'dayım. Rotterdam'dayım. <Gülüyor> Aslında çok yakınmışsınız. Çok mısınız? yakın tabii. Eindhoven'dan daydı. Biliyorum zaten Rotterdam'a gelecek hali yok. Eindhoven'dan duruşta. Peki Deniz Hanım ne yapıyorsunuz orada? Ben çalışıyorum. Ne çalışıyorsunuz? <gülüyor> ben e, özel bir kamu kurumunda. Kamu mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hollanda'da da kamu var, var mı? Mi? Belediyesinde mi çalışıyorsunuz? Rotaldan belediye. Evet evet. Biraz heyecanlandınız mı Deniz Hanım siz? Yo, yoldayım o yüzden bir etme. İşe gitmeye çalışıyorum. Aa, ilk defa bize arabadan arayanlar falan oldu da ilk defa bisiklet alıyorlar. bisiklet demek. Nasıl bir eliniz şey mi böyle araç kiti falan bisiklet kiti mi <gülüyor> var yoksa? <gülüyor> yok, yok kulaklıkla konuşuyorum. Ha iyi tamam düşmezsiniz diye. Peki Deniz Hanım aklınızda evet. e, bir köşe var mı? Keşke bu sabah bunu ya ben, yapsanız. E, Gurbet öyle ilgili belki ismini siz koyarsınız ama. Gurbet, <gülüyor> Gurbet kuşları evet. Gurbet kuşları uygundur efendim. Ma e, malum yurt dışında şey, et çok ucuz. Evet. E, vatandaş buradan Türkiye'ye et götürebiliyor. ki ya da kavurma olarak. Tamam. E, Siz de Türkiye'ye arabayla giderken gümrükte e, et ihraç etmek bu arada yasak. Evet. E, arabada Hı -hı. gümrük memurunu e, ararken sizin e, arabanızdaki etleri görüyor. Tamam. Siz ikna çalışıyorsunuz. Ha ha köşemiz abi. bu. Peki. Tamam tamam çok tamam. güzel. Ya bunu köşe tamam. hazır zaten. Gurbet kuşları diye o zaman. Hemen da... deniz hanım tamam. sizin için geliyor. Güzel bir ee, bisiklet yolculuğu olacak umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Orada şöyle yapıyoruz abi. E, gümrükteyiz. E, birimiz e, araç sürücüsü, birimiz gümrük memuru, öbürü de köpek. Tamam. E, gümrük köpeği. Tek başına mı giriyor gurbetçi? E neyle ülke... abi? Arabasıyla, hususi ha... aracıyla giriyor. Hayır, e, gümrük memuru aynı zamanda köpek olsa Şener Şen gibi. Yani iki kişi evet, seyahat etse, iki kişi seyahat et, et, et konusunda da konuşulur çünkü. <gülüyor> <gülüyor> hani arkada <gülüyor> et var hay Allah falan diye öyle bir... Tamam, ben anlamadım da e... ikiniz şeydesiniz Araba ya da Fahir da... biz gidelim. Biz gidelim ya. Biz gidelim, Ege sen gümrük memuru ve köpeksin tamam mı? Tamam. Buyursunlar efendim, gurbet kuşları başlıyor. müzik seçimi güzel bu arada tam. Zaten Gurbet şarkısı vuruyorsunuz. <gülüyor> Neyin Davut buradan geçemezsiniz. Hayır ne yapacağız ya? Abi vallahi ya hiç anlamış yaptık. Sonra, sonra memlekete dönüyoruz. Şu anda abi bir... almayalım dedim ya almayalım ne dedim ya. Yani nasıl sokacağız abi ya 8 kilo etten ne olacak ya bir ne? Şey Hayır için... daha az bir miktarda olsaydı ben bir şekilde dur, sokardım ama yani dur, Geliyor geliyor şimdi geliyor dur <gülüyor> Ahtun ahtun belgelerle <gülüyor> Merhaba Merhaba <gülüyor> Siz biz... <gülüyor> Türkiye'ye giriyoruz değil mi yanlış gelmedik <gülüyor> <Yok, gülüyor> Ben Türkiye... niye eve doğru ya Türk'üm ben <gülüyor> Türk'üm ben <gülüyor> <gülüyor> biz girecektik de. Yıllarca beni güvenlik, gümrükte beklete beklete asimile etmeye çalıştılar ama Türk'üm ben. Anladım da biz girebilir miyiz acaba? Ee, tabii ki girebilirsiniz. Teşekkür Yok miyiz? belgeler değil şey diyeceksin Sakin ol oğlum. Ee, şey Aa, köpek var ben, sizin mi? Beyan etmeniz gereken bir malzemeniz var mı diye Beyan etmeniz gereken bir malzeme varsa lütfen bu sehpanın üstüne çat diye koyun. Valla biz çok da bir şey almadık Yani e, biraz pis, pis kevit var Sakin ol oğlum Bir şey soracağım köpek sizin mi çok tatlıymış ya evet. Adı ne saldırır mı ısırır mı Rex mi bir saniye Cinsi ne Rex'in Resk olmasın <gülüyor> E, this risk? This is risk, <gülüyor> this is risk Fahir. Ha, doğru. This is risk. Ben yani espriyle şey yapmaya çalışıyorum. Anladım. Heyecanlandım iç Cinsi ne Pardon. Köpeğin bir şey mısınız? sorabilir miyim memur bey? Evet. Cinsi ne bunun? Golden. <gülüyor> Golden mi? Çünkü çok Rottweiler'a benziyor. <gülüyor> Şu kutun içinde. <gülüyor> pardon biz geçebilir miyiz artık Hayır kadar? geçemezsiniz. Çünkü kutunun içinde kavurma var. Biliyorsunuz yurt dışından ülkemize et sokulması yasak. Aa. Biraz yavan bir köşe oldu. Bugüne evet, kadar yapmamamız Sebeplerimiz de. de belliymiş yani. Az çok belli oldu. Zen işleri diye Esin Hanım'dan şey geldi. Zen enerji işleri Hı -hı. köşe teklifi. Ege ve Fahir R2 öğrenmek üzere Oktay'dan ders alırlar demiş. Old Student Gider Ayak adlı programı unutmayın sakın demiş. O gider Ayak'ı de zaten yapacağız ya. Bugün yapmasak da Gider Ayak diye program. Zaten bence Perşembe günkü program Gider Gidelim Ayak olsun. olsun. Çukur Ayak da olabilir. Ondan sonra... Ama canım, Gider Ayak diye program vardı. Var evet var hala var ya. Var değil mi? Hı -hı. İsterseniz Mastezin şöyle yapalım. Mahzeliye şey. Hayrettin Karacılın evet. Fahir Bey, evet. isteklerinizden bir tanesini daha alalım. İyi hadi o zaman şey çalalım ya people are people çalalım. Allah Allah Fahir Bey. Depeşçi çıktın yani. Depeş bir depeş çalalım sabah sabah seversiniz diye. Ağzınıza bir bal <gülüyor> çalayım istedin. O zaman people are people falan fıstık derken sonrasında ne yapacağız? Esprilerle, şakalarla reklam sonrası yine burada olacağız. Hay hay. Yanlış düşünmüyorum. Hay. Buyursunlar o zaman people are people. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo türkçesiniz, sabahlar devam ediyor seyirciler, severler espirler, şakalar, taklalar buyursunlar. Espirler, şakalar biraz da zenginin malı züyurdun çenesi kısmına geldik. Aha, Güzel aha. bir ibret vesikasıyla oh günümüzü be. gerçekten değerli kılacak bir haberle devam ediyoruz. Ee, ekonomisi giderek kötüye giden neresi? Yunanistan mı gene? Yok Rusya. Ee, Rusya'da maddi sıkıntı yaşıyor. Artık Yunanistan'da Rusya ekonomi, gene... ekonomik yani, e, durum kötüye gitmenin ötesinde bugün son gün falan diye her tarafta ha, Doğru ya kapatıyorlarmış. Bugün son gün. En zor ülke. gün bugün falan. Evet ya, falan ya. bugün hakikaten kritik gün. Onlara da kolaylıklar dileyelim. Yani, sonuçta komşimiz olur. Sonuçta ülke ruhsatlı arazi onun devri kolay olması lazım. Bence de yani. Yani bir de koca Yunanistan yani helen şeyi var. O yani grek kültürü bayağı rahat satmaları lazım. Tabii. Ya. Tabi rahat rahat satmaları lazım. Kime devredecekler? Devre Zaten yeni devralmadı mı bu? Yani devraldı şey, da işletmeye çalıştım İşletemiyorsa şey yapması lazım. Yani ben ülke olarak tamam öyle ada ada satmaktan değil tamamen ülkeyi devretmekle Komple bas. Kompleyle beraber. Ama küçük küçük. Bir tek diyecek ceketimi alıp çıkacağım. Kayan zamanında rahmetli öyle yazlık evini satmaya çalıştı bir programlarda hatırlarsınız. Hatırlamaz mı? Hiç unutmadık ki. Ee, şimdi o zaman e, ben tekrar Rusya'ya döndüreceğim sizi. Rusya'da, Rusya'da ilk... batıyor diyorsun da Fahir. Bat, yani üçümüzü, üçümüzü, üçümüzü topla yere cebinden çıkarır. Yani, o doğru. kadar zengin de bir ülke bir taraftan. Bir taraftan da yeraltı kaynakları, yerüstü zenginlikleri, bor, tarihi, türü ve bor, bor madeni. Ve bor. Dünyanın en büyük ikinci bo... Birinci bor kim? Türk. Konya. Birinci bor. Türkiye, ikinci bor Rusya'ymış Rusya. Rusya ee, i̇nşaat sektöründe faaliyet gösteren milyarder iş adamlarından Igor Neklatko'nun e, 16 yaşında bir torunu var. Melek torunu demek isterdim ama iblisin önde gideni. Hadi ya. Evet e, YouTube'da para her her kapıyı açar bahşeyle bir seri video yayınladı. Videolardan birinde e, bu iblis e, 400 lira karşılığında orta yaşlı bir adamı affedersiniz küçük kabahatini verip bunu içer misin sana 400 lira veriyorum diyor. Euro ile mi çalışıyor? Rusya mı? <gülüyor> Hayır bu adam YouTube'da mı euro ile çalışıyor? Adam euro ile mi çalışıyor? Adam mi? euro ile çalışıyor. Euro ile kazanıyorum şeyle harcıyor mu? Hayır euro ile harcamıyor canım. Rusya'nın para birimi neydi? O. Hmm. Şey Rusya'nın paranın birimi neydi ya? Dolarının geçtiğini biliyorum ben Rusya'da. Yani Rusya'da dolar da geçiyor. Aa valla unuttum. Ya. Ruble ya. Ruble ya. Ruble. Ruble. Son rublelerimi de kulağında kaybetmiştim. Ee, euro ile kazanıyorum. Ruble ile harcıyorum. Çok hoşuma gidiyor diyen bir e, iblis. E, neyse o adam bunu kabul ediyor. Bazısı kabul ediyor. Bazılarına gidiyor yolda. Sana diyor. 4, Parası, parasıyla değil mi parasıyla, diye bir e, program. Soyunur da. musun diyor. Abi soyun sana diyor. Sana 500 5, dolar vere. 100 falan dolar falan. daha vereyim abi dedesi acayip sinirlenmiş bu, bu demiş bu iblisin ben burnunu sürteceğim bu arada yine e, sokakta dedesine demiş 500 euro verse <gülüyor> burnumu sürter misin 600 euro vereyim diye. bir adama daha teklif etmiş böyle e, çocuk şey diye içer misin bunu diye küçük kabahatini adam bunun ağzının ortasına bir geçirsen e, dedesini yapamadığını 600 eroluk işte, geçirmiş. 600. Anne dedesi miymiş baba dedesi miymiş? Ee, baba dedesi. Ben bu haberle ilgili sorusu tek soru olarak bunu, ben tek soru olarak bunu evet. buldum bunu söyledim size. Ben ağzını söyledim. burnunu kırmış sonra ben senin dedeme söyleyeceğim benim dedem oligark demiş. Ama onu da biraz Dedesine, ağzını çemçürerek söylemiş. Çünkü, çünkü ağzına, ağzını, ağzına geldiği için ağzı tamamen çempürmüş. Dedesinde biliyor ki hoşuna gitmiş. Şimdi esas demiş 400 yürüyü kazandın demiş. Ya işte bu böyle bir şey. Demek ki para demek demek, her şey demek demek değilmiş demek. Demekti. Demek. Çok işte. güzel topladın bu. Var. önemli. Bu önemli. Hop geçelim oradan yine Rusya Rusya ziyaretimiz devam ediyor. Bu e, Vladseiv adlı mühendis toplu taşıma araçlarında kullanılan çipli kartı cüzdanından çıkar, okut, tekrar cüzdanına koy. Nedir bu? Nedir bu? Bu. Zaman kaybı zaman çocuklar, kaybı. zaman kaybı cüzondu çünkü arıyorsun çünkü bazı arka cebine koyuyor, bazı iç cebine koyuyor, çantada arıyorsunuz. Cüzdan taşımayan da var. Var yok yani sıkıntı büyük demiş ben bunu ne pacaik ne yapacak. Ee, söylemeyeceğim merak etmeyin içiniz ne pacaik diyerek bunu en iyisi demiş bir operasyonda ben bunu elimin içine, elimin dışına yani elimin tersini dışına mı falan, hı -hı. Yani. yani elimin dışına dediği aslında elinin içi derisinin altı Elin elinin tersini az kullanılıyor. Elinin az tersini, şeyden, tersini, he, çünkü nerede kullanıyoruz elimizin tersini yani Tokart, 40 yılda bir bir sıkıntı olacak da elimin tersiyle çarpacaksın o da. Veya böyle bir teklif gelecek hiç hoşlanmayacaksın elini tersiyle iteceksin. Evet ya da başkanı olabilir olabilir da Ekmek kırıntısı sil silkebilirsin Silke masada. O, o tür durumlarda kullanıyoruz onun dışında elimizin tersini çok fazla kullanmıyoruz. kullanmıyoruz evet. Elimizin tersini üstüne elin içine yerleştirmişiz. E, artık toplu taşıma araçlarına binerken şöyle elinin tersiyle okutuyor. Elinizi e... tekrar okutun diyor muymuş? mesela ya, Yalnız kartta bir ya. sıkıntı olursa ondan sonra e, yani elini mi keser artık tekrar yuvası oynar bir şey olur. Telefonlarda sıklıkla başımıza gelen sıkıntılar bunlar. Eline sağlık vla zıvat seyir. Değil Zıdım. zıdım. Üstsüzlerin nokta noktası yok üstülerin e, nesi olabilir? E, üstülerin üstü yok bir kere ilk atla gelen nokta noktası yok e, utanma utanması yok mu? Ya, ne, ne alakası var canım ne utanma ne canım eleştirel bir yok. haber mi nasıl bir haber? Canım tamamen tespit, sıfıspit yalnızca Üstsüzlüğü, tespit. sınır yok dediğin var aslında üstle sınırlandırmış kendini çünkü sınır. öbür türlüsü donsuzluk zaten sınır denmedi. Sınırdı sınır. mı? nokta noktası yok. Sı diye bitiyor. Nokta, nokta noktası, noktası. yok. Babası yok değil hayır Yani ne bileyim üstsüzlüğün babası olarak anılan Roger Şimdi hayatımızda değil gibi ha, Yok değil Yani bunu bir şey olarak düşünmeyin öyle Üstsüzlerin tasası yok Tasası yok bak güzel bir şey hayır değil Tasarısı yok tasarısı üstsüzlük yok tasarısı değil. biliyorsun komisyonda konuşulacak öyle bir şey olabilir üstsüzlük Ü komisyonu tasarısı üstsüzlerin Torban. nokta noktası yok biraz ipucu vereyim isterseniz Kapısı mı Oto yaşam evet. Oto yaşam yani Oto yaşam sayfasından üstsüzlerin üstsüzlerin KDV'si KDV mi KDV olmadan olur mu faiz evet. KDV'si üstsüzlerin var Üstsüzlerin dizeli yok <gülüyor> Değil hayır o e, da güzel Üstsüzler deyince arabadan bahsediyormuşsun Hı -hı. Üstsüz Evet Üstsüzlerin ee, üstüzlerin... Ben vereyim cevabı çok çünkü sonda 4 program vakitte Evet. Üstsüzlerin doğru. havası yok olacaktı değil mi A -a, Niye yok ya en havalı şey değil mi üstü açık araba e... Belli bir yaştan sonra çok havalı Gerek çılgın bir e, partici gerek sünnet çocuğu o. Düşmüş Üstsüz araba Satışları düşmüş. Üstsüz, Üstsüz, arabalar. Üstsüz, Üstsüz arabalar. arabaların satışları düşmüş ee, e böyle yağmur yağarsa tabii düşer Oktay. Aracın. Yani çok özür dilerim de. Havadar araçların modası geçti mi sorusu şu anda otomotiv dünyasının. havadar araç diye mi geçiyor? Tabii. Efendim aracımız son derece havadar. Havadardı. Bakın bana üstü açık aracın bir avantajını bir de dezavantajını söyleyiniz. E, süreniz başladı. Ee, Oktay şöyle e, özetlemek isterim. Öyle bir sistem ki bu. Avantajı da dezavantajı da üstünün olmaması. Zdum. Çünkü buna benzer şöyle bir laf vardır. Öyle güzel bir sistem kurdum ki dolar yükselse de kazanıyorum, düşse de kazanıyorum. Şey, hiç çalışmamış bir son, ama son dakika cevabıyla <gülüyor> bugüne kadar hiç çalışmamış adamın vereceği cevap. Ee, üstsüzlüğün avantajı, arabada üstsüzlüğün avantajı birincisi havalı olması. Hı. ilerleyen yaşında şey yapması üçüncü, ama dezavantajı da e, güneşli havalarda yanık olman. Ondan sonra Ciuma. Tamam ben şöyle söyleyeyim. 50 kilometrenin üzerine çıkınca arabanın içindeki her şey oradan oraya uçuşmaya başlar. Bu sizce avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Bence avantajdır. Sence hayır? Ya bu aslında bakış açısına Değiştirebilir göre... Değiştirebilir miyim cevabımı? <gülüyor> Dezavantajdır. Sence hayır? Ya bence bu bakış açısına göre değişir ama ben i̇şte avantajlı... senin bakış olabilirim. açısına göre... Benim şeyime göre avantajdır. Mesela bir arabanın içinde konfeti şey yaptık. Normalde Hı. mesela tıpıf diye bir kere şey yaparsın. O coşkuyu yaşayabilirsin. Konfetiler Hı, patlar. Doğru. Ama arabanın içi uçuş uçuş olduğunda veya mesela bir güzel bir fular taktık diyelim. Onun uçuş uçuş mesela böyle ipek bir gömlek giydik veya ipek bir tunik giydik. Ee, o tunik mesela uçuş uçuş bir kere olabilir normalde ama hep sürekli arabanın içinde açık arabanın içinde topa alıyoruz. Hayır, tutuşmalar evet, olarak yani son uçuş programlarımız uçuş. Yani. Hı, ee, uçuş uçuş. Maalesef buradan Egeye son dakika manevrası ile puan veriyoruz dezavantaj olacaktı. Peki e, yaz ayları. Sizin için ekstra keyifli bir hale gelir. Cümlesi ne? avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Valla bakış açısı tabii ki e, dezavantaj. Yani... Çünkü buradan zamanda puan aldım, o yüzden çizgimi bozmadan dezavantaj. Hayır sen ne Bence bir avantajdır. Yaz ayları daha da keyifli hale gelir. E, Keyifle ötesi hali. Zaten aslında su, cevap sorunun içindeydi Ege. E, Okuduğumuz anladıktan puan veremiyoruz. Tahipmiş. Sana Ayanım. puan veriyoruz. E, bir şey daha o zaman son. En e, so son so noktayı ee, sıcak havalarda üstü açık ha. araba kullanırken kafanız yumurta pişirecek kıvama gelir. Bu Mi. avantaj mıdır? Dezavantaj mıdır? İyi düşünün. Yalnız bakın tuzaklı ee, soru bir olabilir. Bir tane evet tuzaklı soru olabilir. Kafamız yumurta Avantajdı. pişirecek kıvama mı gelir? Kafamız pişmiş yumurta kıvamına mı gelir? Bu orada bir anlam Söyle, düşmesi. Söyle bir daha ki ben hiç değiştirmeden. Yani sıcak bu... havalarda üstü açık araba kullanırken kafanız yumurta pişirecek kıvama gelir. Yani bu bir yaştan sonra keller almasın diyor. O mu? Çünkü, yani, yani çünkü üstüne başka alalım, benim yumurta. yumurta pişirirken Ya kafada bir göçük olması lazım Oraya yumurtayı yerleştirebileceğimiz hı hı. Bombeli kafalı dediğimiz yani bir, Göçüklü bir kafa olması lazım Veyahut da tamamen Ege'nin söylediğine katılıyorum Kel bir kafa olması lazım ki Yani avantaj mı dezavantaj mı ee, Avantaj a, Ben dezavantajlıyorum Çünkü burada. çoğu zaman arabada acıkıyoruz hı. Bir yumurta olsa nerede pişireceğiz diyoruz Kafamız var Avantaj olacaktı hı. bu e, Çünkü burada kullanılan kafa Mecaz mecası yumurta pişirme kafası gibi eve gidiyoruz. <gülüyor> Abi neyin kafası, kafası pişirme bu? Pişirme evet, o şekilde bunu. kullanacak da avantaj. Teşekkür ediyoruz o zaman. Buyursunlar efendim şarkılar, türküler. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radio Tunes evet. modern sabahların bugünkü son dakikaları sevgi dinleyiciler ve bütün yayın hayatının içindeki son dakikaları aynı zamanda. <gülüyor> Programımızı bitiriyoruz. Bu Perşembe günü veda programımızı yapacağız. Bu kadar yılda yapmadığımız köşe kaldı mı diye sizlere sormuştuk. Pek çok şey var, e, istek var. Öneri de geldi. Şöyle de bir köşe yapsanız, böyle de bir köşe yapsanız diye. Maalesef vaktimiz de azaldı. O yüzden bir efsane. Bütün köşeleri içine alan bir köşe zamanında düşünülmüştü. Onunla herkesin gönlünü yapmaya çalışacağız. Acı gerçekler başlıyor. Evet, tur şirketleri sattıkları paket turlar için iflas ya da yeterli hizmet verememelerine karşı tüketiciyi zorunlu olarak sigortalayacak. Yani özeti şu. Yerli turistin zararını sigorta karşılayacak. E Bu durumda benim de... Alper! Evet Eda Ataşpınar'dan açıklamalar geldi. Birinin beni sürükleyip götürmesi ve evlenmesi lazım. Evlilikten korkuyorum. Evleneceğim adamın beni rahatlatan, bana güven veren birisi olması şart. Gel buraya demesi lazım. Yani bana Osmanlı tarzı bir erkek lazım diyor. E Benim de bu durumda... Tamam. Normalde bu köşede gelişmeleri aktarırken benim de elimde bir gazete olması gerekiyordu. Ancak e, koşa koşa stüdyoya gelirken bunu ihmal etmişim. E, benim de bu durumda... Tulemit'in torunu Nurhan Osmanoğlu'yla sosyolog Bihter Ergül saraylarda araştırıp buldukları padişah kokularını tescilledi. Yani sarayın kokusu çıktı. E, bu durumda benim de... Evet Hindistan Başbakanı Narendra Modi bu yıl ilk kez kutlanan dünya yoga gününde en önde saf tuttu. Her sabah uyandığında güne yoga ile başladığını söyleyen Modi'nin yaptığı hareketlere aralarında öğrenciler, bürokratlar ve askerlerin de bulunduğu yaklaşık 35 bin kişi eşlik etti. Eee benim de bu durumda... Tarık! Toner Olgun şarkılarını koltukların üzerinde çıkarak söyledi. Ahmet Kaya'dan Zeki Müren'e 60 parça seslendirdi, 3 şiir 2 de marş okudu. Siyircileri coşturup rekor kırdı. Benim de bu durumda... bir haberle karşınızdayım <gülüyor> <gülüyor> Teok kapsamında kullanılacak yepler çarşamba günü açıklanıyor ee, bu durumda benim de ha Başka kısa haberle devam edelim. Uzmanlar özellikle tatil belgesinde açık bir fede yemek yemenin kilo almamak için e, neler yapılması gerektiğini açıkladılar. Diyorlar ki öncelikle meyvenizi, yoğurdunuzu yiyin. %31 daha az yiyin. E benim de bu durumda. Marçe dizisinin Cihan'ı Erkan Petekkaya Palm City Mersin Alışveriş Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte izdaham yaşandı. Evet, benim de bu durumda... Obama, Obama deyince... Ne geldi aklımda? E, Temsilciler Meclisi üyesi Rolls-Ruiz'in 3 aylık kızı Sky Ruiz'le dün tanıştı. Ve bebeğini, e, onun bebeğini kucağına alarak sevdi. Babalar gününde Obama'nın kendi kendine kıya gördük. E bu durumda bizim de... E bu durumda bizim de... <gülüyor> Son bir haberle isterseniz nihayetlendirelim köşemizi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesini hepimiz biliyoruz. İflasın eşiğindeki Yunanistan. Yunanistan'ın Maliye Bakanı Yanis Varoufakis de toplantıya motosikletiyle geldi. Varoufakis Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde Almanya Başbakanı Merkel'e uzlaşma çağrısında bulunup motorunu diye çalıştırdı. Benim de bu durumda. Evet bir kez daha acı gerçeklerin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Üst üste gelince beni acı gerçekler. Moder sabahlar bugünlük gitti. Yarın sabah yeniden görüşeceğiz sevgili dinleyiciler. Güzel bir pazartesi olsun, güzel bir hafta olsun sizin için. The Dandelion olsa bitiriyoruz. We used to be friends. Mükemmel bir gün olacak.